Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Ali İmran Suresi 81-129. Ayetler Allah peygamberlerden ümmetlerine hitaben andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size yanınızda olan kitapları tasdik eden bir Rasul geldiğinde ona mutlaka inanacaksınız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 Diyalog çağrısında dinleri eşitmiş gibi göstererek İslam'ın özelliklerinden ve bilgisinden yoksun genç nesli Hristiyanlaştırmak veya Hristiyanca düşünmelerini sağlama çalışmaları vardır. Din bir tanedir. O da son din İslam'dır. Ancak İslamı tebliğ için Hristiyan, Yahudi hatta ateistle yani her insanla diyalog kurulur. Ama İslam'da dinler arası diyalog değil, diğer dinlere tebliğ vardır. Bu hususta Yüce Allah, El-Bakara suresinin 120. Ali İmran suresinin 85 ve 100. ayetleriyle müminleri uyarmaktadır. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a,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 İslam'ı tebliğ için veya dünya işlerine ait meselelerde diğer dinlere mensup insanlar arasında diyalog yani konuşma, anlaşma olabilir. İman edip Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah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 ancak bu, Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte, küfre sapma suçundan sonra bir daha asla yapmamak üzere dönüp tevbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da arttıranlar var ya,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 Sevdiği, yanındaki tek bir hurmayı bile Allah rızası için sadaka verse, bu ayetteki birre yani iyiye mazhar olur. Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in, Hz. Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında, İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız, Asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun, yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Yahudilerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hem İbrahim dininden olduğunu söylüyorsun, hem de deve eti yiyor, deve sütü içiyorsun. İbrahim bunları yapmazdı demeleri üzerine bu ayet indi. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey Muhammed de ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık her dinden ve şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi.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 Kim de bunu reddeder de küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir. Ve şüphesiz Allah, bütün alemlerden müstahinidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. De ki, ey ehli kitap, Allah, yaptığınız her şeyi görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey ehli kitap,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 kim bir kötülüğü görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle engel olsun. Buna da gücü yetmezse, onu yapana kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın en zayıfıdır buyurmuştur. Ey Müslümanlar! İslam karşıtları eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da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 İslam'a girenlere karşı siz en kötü insanlarsınız. Siz bu dine girmekle kendinize yazık ettiniz demişlerdi. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek mükafatı verilecektir. Allah takva sahiplerini emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O küfre sapan inkar edenlere gelince onların ne malları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 Miladi 624 yılında Ramazan ayında olmuştur. O vakit sen Bedir'de Müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi Yetişmez mi? diyordun. Evet. Eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız Ve bu arada Onlar, düşmanınız Hemen üstünüze geliverirse Rabbiniz size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 Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah ya onların tevbelerini İslam'a girmekte kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar, dilediğine adaletin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır, ve çok esirgiyendir. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Ali İmran suresi 81 ila 129. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.